...ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madrem. Ben Yüce Sormaz. Ee, destekleri için Leyla ve Adrienne Lişe teşekkür ederiz. Aynı zamanda Gökşen Şahin'e de buradan bir günaydın deriz. Evet, iyi bir haberle başlayalım. Yücel e, sen al e, sazı e, riyet pazarda çıkan son yazında kalbimiz fokur diyor diye evet. güzel bir haberle girdin. 700 lük bir nüfusuyla foklardan bahsediyorsun Akdeniz foklarının. Aslında dünyanın en cadir, nadir canlılarından bir tanesinden bahsediyoruz. Mesela dünyada bunun sembolü olarak panda bilinir ya panda'nın. Hayvanat bahçelerindeki nüfusu bile yaklaşık 3000 civarında. Bu e, gerçekten çok nadir bir canlı. Yeryüzü nüfusu 700, e, sadece Akdeniz'de yaşıyor. Akdeniz'in 3 ülkesinde yaşıyor. E, Portekiz'in adalarında yaşıyor. Ee, Yunanistan kıyılarında ve adalarında yaşıyor ve bir de bizim Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşıyor, Marmara'ya kadar da çıkıyor aslında. Yüz kadarı bizim ülke sınırları içinde kıyılarımızda Akdeniz foklarının. Bunlar için çok e, hayati önem taşıyan 25 tane önemli doğal alanı dediğimiz nokta vardı. Bu önemli doğal alanları fokların yaşaması, üremesi ve barınması için hayati önemdeki kritik alanları. Temsil ediyor ve belli kriterler doğrultusunda belirlenmiş alanlar bunlar ve bu alanların yaklaşık 18 tanesi kurtarıldı ve bu ciddi bir başarı öyküsü çünkü bazı yerlerde durdurulan yatırımlar arasında marina var termik santral var yol yapımı var işte konut inşaat gibi durdurulan bir takım yatırımlar var. ve e, fok nedeniyle böyle yatırımlarının durdurulması da insana bir yerde umut veriyor. E, bu başarının altında yatan e, birkaç tane fak, yani bir sürü faktör vardı aslında. Ben birkaç tanesini hemen çok kısa bir şekilde sıralayayım. E, yereldeki insanların duyarlılığı çok önemli e, bu alanların kurtarılmasında. Çünkü gerçekten foku kafaya takıp bu yaşadığı alanlarda Onu izleyen, gözlemleyen bir problem yaşandığında onunla ilgili kıyılarda buna müdahale eden insanlar var. Onların birlikte olduğu ulusal ve uluslararası STK'lar var. Sualtı Araştırmaları Derneği, Sadafak, Akdeniz Foku Araştırma Grubu da bunlardan bir tanesi. Uzun yıllardır, yaklaşık 30 yıldır folklarla e, ilgileniyorlar ve gece gündüz nerede e, bir sorun varsa oraya koşuyorlar. Yereldeki insan ve STK'larla e, Sadafak e, iletişime geçiyor ve Sadafak da bürokrasiyi harekete geçiriyor. Bu da çok basit kurallar üzerinden, e, yöntemler üzerinden oluyor. Folklar uluslararası anlaşmalarla korunan canlılar. Bunlar kırmızı listede. Serna Anlaşması var Türkiye'nin tarafı olduğu yine Bern Anlaşması var ee, Türlerin Korunması Anlaşması var ee, Dolayısıyla e, Sadaf yaptığı da aslında bürokrasiyle diyalog kurup e, uluslararası koruma anlaşmalarını baz alarak doğru noktalarda doğru dilekçeler yazıp bunları e, sistemin içine sokmak bunun halen Türkiye'de işlediğini de görüyor olmak güzel bir şey aslında bir yanıyla Birçok canlıya da umut olabilecek bir yöntem aslında. Bürokrasi de burada tabii çok duyarlı davranmış. Gerek yereldeki yöneticiler, kaymakam veya valilik düzeyinde gerekse ulusal düzeydeki bürokratlar bu konudaki duyarlılıkları nedeniyle 18 alan kurtarılmış durumda. Buradaki başarı oranı 72. iki alan kurtarılamadı, beş alanda halen izlenmekte ve bu alanlar için çalışılmakta. Bir kere fokları yaşatacaksak, bu alanların var olması lazım. Bu çok önemli bir adım da, bu atılmış oldu. Akdeniz foklarının bir önemi de şu. Gösterge tür dediğiniz türler var doğada. Akdeniz foku da Akdeniz için bir gösterge. Yani Akdeniz fokunun durumuna bakıp siz aslında Akdeniz'i görebilirsiniz orada. Onun beslenebildiği, yaşanabildiği ve barınabildiği bir ekosistem, sağlıklı bir ekosistemin işareti. Bu açıdan da çok önemli. Evet. E Bir de şu andaki durumuna biraz hemen çok kısaca değineyim. Ee, aslında çok sosyal canlılar Akdeniz folkları çok, çok sempatik. Evet, çok sempatik ve çok sosyal canlılar. Bunlar bir arada yaşıyorlar normalde doğada. Ama Yunanistan kıyılarında ve Türkiye kıyılarında maalesef e, insan baskısı bunları tek tek yaşamaya zorlamış durumda. Bir tek Portekiz'in adalarında halen gruplar halinde yaşıyorlar. Peki tek başlarına yaşayabiliyorlar ama. Evet tek başlarına yaşayabiliyorlar. Aslında o güzel olanı tabii onları bir sürüsünü bir arada görmek evet, bir çok, zamanlar öyleymiş. Topu topu 700 kaldığına da insanın inanmakta güçlük çektiğini söyleyebiliriz. Yani. Çok doğru evet. Yani düşünün bir kıyamet kopuyor bir tür için. Yani hep bahsedilir ya dünyada insanlar için kıyametten dinler tarafından bahsedilir. Bir tür için bir kıyametin eşi arifesi diye düşünebiliriz onu. Acaba şunu da aklımızda bulunduralım. 13 dakikada bir bir tür yok oluyor şu anda yeryüzünde. Evet. Yani her 13 dakikada bir, bir canlı için kıyamet kopuyor bir yerlerde. Ve bu yok oluş hızı aslında dinozorların yok olduğu dönemden bin kat daha yak, hızlı bir yok oluş. Evet, altıncı büyük yok oluş, evet. kitlesel yok oluş diye sözünü etmeleri de hiç boşuna değil herhalde. Valla yani bununla uğraşan özellikle yerel halk ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla E, global çapta da bir şey yapılıyor olması da çok hoş yani. Çok Yerelden e, globale geçiliş ve bürokratları da burada direndikleri için kutlamak lazım herhalde. Kesinlikle doğru. Evet. Evet, direniş, çok şambör. görmüyoruz böyle örnekleri. Evet. Belki. Çok önemli. Hayati bir önemi var bunun. Aynı şeyi şimdi tabii yerlilerde de e, görüyoruz. Yani tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde Keystone XL diye adlandırılan E, petrol boru hattı e, çok e, 8 milyar dolardan fazla bir maliyeti olan yani muazzam kârları elde edecek olan bir Kanada şirketi. Kanada'dan Meksika körfezine indirecekler işte şey, petrol boru hattı. 2700 kilometre midir? Nedir? Ve e, daha yeni büyük bir sızma olmuştu. 200 bin galon oradaki toprakları evet. Güney Dakota'da arazilere sızmıştı. Fakat gene de Nebraska Kamu Hizmetleri Komisyonu dev petrol şirketine verdi arama petrol şey yapma <gülüyor> hakkını. Fakat bunun, bu kötü haberin iyi tarafı şu ki çeşitli yerlerde ciddi bir direniş olacağı açıkça ortaya konmuş durumda. Biz sözümüzü ...tutacağız ve sonuna kadar... E, ...korumaya devam edeceğiz... ...siz de... ...yemin eder misiniz... ...diye bir koalisyon... ...kuruldu, bütün yerlilerin... ...yani Kızılderili ...kovboy ittifakı diye... ...adlandırılan yerlilerin... ...çiftçilerin ve... işte ...arazi sahiplerinin de içinde... ...bulunduğu büyük bir şey... ...devam edecek gibi görünüyor... ...bu da kötünün iyisi bir haber... ...diye devam edelim... stone Excel'den bahsediyoruz. En <gülüyor> kirli şeyi taşıyacaklar üstelik de yani. Dört yıllık muazzam bir mücadelenin sonunda kazanılmış bir şeydi. Ve orada hatırlarsanız bazı direnişçiler şiddetle karşılaşmış ve hayatını kaybetmişti daha önce. yer altında. Evet evet. Müthiş bir devam ediliyor valla. Göreceğiz ne olduğunu. Tabi aynı şeyi bir de Şimdi bu iklim değişikliği meselesinde yani şeyden iklim zirvesinde COP23'te e, görmemiz e, mümkün. E, Ümit Şahin başta olmak üzere bazı arkadaşlarla da konuşarak takip etmeye çalıştık COP23'ü. Bu yapılan. Yarın açık eşinde de daha etraflıca e, tekrar konuşma fırsatı da buluruz. Ama şunu da söylemek lazım. Bizim meslektaşlarımızdan yazar ve aktivist Sonalik Kolhatkar ilginç bir yazı yazdı. Uprising diye, ayaklanma diye bir gündelik radyo programı var. KPFK Pasifika Radio'da. Aynı zamanda da kendisi Afgan kökenli ve Afgan kadınlarının E, ...durumuyla ilgili... ...bütün dünyadaki Afgan kadınların... ...durumuyla da e, ilgilenen... ...çok önemli bir aktivist... E, ...gazeteci, radyocu... ...o ilginç bir yazı yazdı... ...yani bu iklim değişikliği... ...toplantısında COP23'te... E, e, ...kaybedebileceklerimiz... E, ...kaybedilmesi... ...öngörülen şeylerin... E, ...tahmin edilenden daha yüksek... E, ...dedi ve... ...yani ölmekte olan... kömür endüstrisini canlandırmaya çalışan bir Trump yönetimi vardı. E, orada epey yerlilerle göz, e, yani şey mülakatlar yapmış. Sonali, tar. Bir tanesi bu Kali Akunu diye e, şeyde Mississippi e, bölgesinde Mississippi Nehri Havzası'nda büyük bir bölgede e, Jackson Ko İşbirliği Kooperatifi diye bir kuruluş var. Onun başkanı bir yerli kendisi. Aynı zamanda şeyle de uğraşmış. New Orleans'deki bu Katrina kasırgası sırasında kurtarma çalışmalarında onarım çalışmalarında çok uğraşmış birisi. Orada şeyi örgütlemişler işte Keep It in The Ground hareketini bu COP23'te Bond'a Toprakta Bırak. Evet toprakta kömürü yerlerinin altında toprakta bırak diye Şimdi son zamanlarda Akuno diyor ki eğer bu bir buçuk derecelik hedefi tutturmak istiyorsak yani son 150 yılda dünyanın ısınması bir dereceyi de aştı. Bir buçuğun altında tutamazsak yani tutmak istiyorsak kaynaktan yani çok önemli kesintiler yapmamız gerekir diye konuşuyor. Bu da kömürü de toprağın altında bırakmak anlamına geliyor. Yani mesela Ümit Şahin'le de konuşmuştuk ama uzun 3 seneden beri sabit gibi görünüyordu karbondioksit salınımları atmosferde. Birdenbire tekrar yükseldi. yükseldi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de Çin'in tabii yani bütün çabalarına rağmen muazzam şey yapıyor, işte güneş panellerine ve rüzgar güllerine, türbinlerine büyük yatırım yapmasına rağmen Çin'in aynı zamanda da e, kapatmıyor şeyleri. Yani daha bu Trump etkisi de yok yani Şimdi de Trump'ın şeyi de gelecek yani. Çin, Hindistan ve Türkiye kömüre en fazla yatırım yapan ülke. Ülke, ülkeler. Evet, şimdi onu da söyleyecektim. Yani Bu aslında küresel bir fenomen. Yani ve etkileri bir kimin söylediğini şimdi hatırlamıyorum ama Hawaii senatörlerinden biri galiba söylemişti. Demokrasi'nin eklim değişikliğinden kimse kaçamaz diye yükümünden. Trump'a hitaben evet. söylemişti bunu. Biz evet. de günü sözü yapmıştık. Evet. Evet. Son dönemdeki raporlarda şey dikkatinizi çeksin Ömer abi. Ben mesela bundan 3 yıl 5 yıl önce okuduğumuz raporlarda iklim değişikliğinin etkilerini daha böyle 20-30 yıl sonra çok yakından evet. hissedecekmişiz gibiydi. Ama şimdi okuduğumuz raporlar bunun aslında çok daha şiddetli ve çok daha hızlı yaşanıyor olduğunu gösterdi. Kesinlikle. Mesela geçenlerde yine bu açıklanan kaygılı bilim adamları raporlarından bir tanesinde... önümüzdeki 10 yılda 10 milyonlarca insan iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalacak şeklinde bir rapor vardı. Bu önümüzdeki 10 yıl çok kısa geliyor artık. Yani eskisi gibi işte 2050'de bir derece olunca şöyle olacak, böyle olacak denmiyor. Şu an bizzat aslında yaşamaya başladığımız şeylerden bahsediliyor. 15 bin tane bilim adamı da ...imzaladığı raporda... ...yine çok büyük bir çöküşün eşliğinde... İnsanla ...olduğumuzu ve... Evet. Evet. ...yani e, işte yerliler... ...bunun başını çekiyorlar... ...Idle No More hareket artık... E, ...şeyse... ...böyle... ...rahat durmayacağız gibi... ...onun San Francisco Bay e, kanadından... ...gene iki yerli... E, e, herkesi şeye davet ettiler. Sürekli bir eyleme yani gerek nükleer atıklara, gerek fracking denen kaya şatlatmaya, gerekse kömürün yerin altında bırakılmasına. Yani bunun bedelini tabii şey yani bir yerlilerden biri çok net olarak söylemiş. Bir reis Ninawa diyor ki yani hükümetler ve şirketler bir araya oturup masanın başına geçip bütün e, hayvanları hayvan pazarı yapıyorlar bitkileri, ağaçları filan e, gene bitki pazarı yapıyorlar, suyu alıp satıyorlar ve nefes aldığımız havanın ta kendisini de alıp satıyorlar bu haraç mezat dünya gidiyor diyor, bu görüşme adı altında yapılan şeylerde Ve en büyük bedeli de elbette sıradan yoksul o insanlar ödüyorlar diyor. Yani bütün türlerin yok olmasının önüne geçmek için ancak hayatın ta kendisi demiş Reis Ninova. Ve insanlığın geleceği bir hayatın ta kendisi ölüm kalım meselesinde diyor. Çok basit bir yerden ve çok temiz bakmıyorum Ömer abi konuya. Evet çok bu kadar net olabilir. Evet. Yani zaten yani neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Mesela Türkiye pazarlık yapıyor yani. iklim değişikliği için gittiği bu onda. Yaptığı tek şey bunu nasıl paraya tahvil edebilirim? Yani canlılar burada canlılar insanlar Hava ha, su bilmem ne bunların hiçbir kıymeti kalmıyor ve dönüşte de şöyle açıklama yapıyor aslında iklim değişikliği zirvesi Türkiye'deki kömür ve termik yatırımların önünü kesmek için. Evet, aynı yani, yani elimde de bu haberler var Reuters'dan da e, bildirilmiş yani 23. düzen 23. bu yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim değişikliği konferansında yani COP 23 diye Conference of the Parties dedikleri. Şöyle haber veriliyor mesela gazete vatandan okumuştuk dün de bir kere tekrarlayalım e, Türkiye'nin gündeme getirdiği talepler kabul edilmedi. Yani Türkiye'nin gündeme getirdiği bir talep mi varmış yani? Para, para <gülüyor> evet. Yani ve ulusal ısınmadan bahsediyoruz herhalde değil mi? Küresel. Ya Türkiye yani, şöyle yani iklim bu, değişikliği zirvesine... kömür yatırımlarıyla giden tek ülke galiba. Yani çok acayip bir şey iki ana konu var demiş. Çevre şey yani Türk Heyeti rest çekti diye veriliyor. Üç maddelik talebimizi reddettiler, rest çekerek toplantıdan ayrıldık diyor Mehmet Özseki ve kendisi aslında adı Çevre ama bir de Şehircilik, şehircilik. bakanlığı var. ve Şehircilik belki kalkınma daha ön plana geçmiş durumda. İki ana konu var diyor. Birincisi 100 milyar dolarlık yeşil iklim fonu adı verilen pasta söz konusu. Pasta, evet. evet. Kim para verecek, kim alacak? Mesele bu. Şimdiki durumda para verecek ülke konumundayız. Biz de diyoruz ki gelişmekte olan ülke olduğumuz için para alması gereken ülkeyiz. Birinci kavgayı bunun için veriyoruz. Yani kavga veriyor dünyayla. İkinci kavgada kendi terminolojisi bakanın dünyanın yalnızca binde yedisini yani 0,7'sini yüzde kirlettiğimiz halde bizden mutlak karbon emisyonu azaltımı isteniyor. Köprü termik santral gibi çok sayıda yatırımın önünü iklimi kirletme bahanesiyle kesecekler. Yani bahane Bu, kullanıyor bütün dünya. İklim değişikliği zirvesi bunun için var zaten. Yani <gülüyor> köprünün ve kömürün önünü kesmek için bütün dünya bunun için çabalıyor. Tabii ki yani koru olacaktı. Zaten bu Fiji'nin başkanlığında yani suların evet. altında kalmakta olan ada ülkelerinden bir zamanların cenneti şimdi Nuh tufanı gibi bir şeyin altında kalacak. Fiji bonda yapıldı ama Fiji'nin parası ve şeyi yetmediği için, Hı -hı. Yani oraya uzak olduğu için. Yani son toplantıda Fiji ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin ara bulucu olarak devreye girmesi ile Türkiye için bir ara formül geliştirilmesi teklif edildi diyor. Bunu da Ümit ile konuşmuştuk. Bu teklif reddedildi diyor. Ek iki ülkeleri kendi payları azalmasın diye bizi istemediler diyor. Yani basit bir para kavgası olarak veriyor. İnsan hakikaten hüzün ve utanç duyuyor. Başkalarının adına utanç duymak. Evet. Fremd, Fremd Şeymen. Fremd şeymen. 20'ye yakın ülke temsilcisiyle temasta bulundum. Gelişmekte olan ülke kategorisindeki ek iki ülkeleri 100 milyar liralık pastadan payları azalmasın diye bizi istemediler. 3 maddelik talebimizi reddettiler. Biz de rest çekerek toplantıdan ayrıldık demiş. Üçüncü Bu rest acaba mi? kime? Gezegene. Neye? Bütün yani, düğün. Işte evet hayatı. canlıya hayata atmosfere karbona yani evet. fırtınaya yaşadığımız bütün olumsuzluklara yani ne, neye rest? anlamıyorum ki dinle ile kavga ediyoruz ve yani bir de işte biraz önce okuduğumuz bütün bu yerliler doğayla bir bütün halinde yaşayan yüzlerce hatta binlerce yıldır yaşamakta olan yerlilerin deneyimlerini bu pazarlık şey serbest piyasada suların toprakların bitkilerin ve hayvanların ...alınıp satılması... ...yok edilmesi anlamında bir şey. Yani bizim... ...dünya bizim şeyimizi kesiyor diyor. Köprü yapmamızı, termik santral yapmamızı... ...kömür... Maddi, ...yakıtlı termik santraller işletmemizi demiş. Hı hı. Büyük bir çelişki... ...olduğunu söyleyebiliriz... ...Türkiye ile dünya arasında ama... ...en son söylediği beni... ...en asıl derinden etkileyen şey bu... diplomasi üst düzeyde diplomasi diplomasi trafiği başlatacağız diyor bakan. Cumhurbaşkanı aralarında Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerin de bulunduğu neden onları saymış diğerlerini saymıyor? En çok yatalık yatırı, kömür yatırımları olan ülkeler bunlar da o yüzden. <gülüyor> ülkelerin liderleriyle temaslarda bulunacak ve haklılığımızı anlatacak. 2020'ye kadar süremiz var diyor. Bunu da e, çok iyi kavramış olduğundan emin değilim bakanın. 2020'de artık bitirilmiş olması Biz gerekiyor. gerekiyor evet. Yani uluslararası antlaşmalar o şekilde yapılır. Yani uluslararası hukukta. İşte 2020'ye kadar ya tamamen parçası olacaksın ya da olmayacaksın. E, haklılığımızı anlatamazsak geri adım atmayacağız diye. Yani eğer ver kömürün bu, gözüne ver kömürün evet, gözü haklı şey olacak. Yani, Dumanı boğulacağız. <gülüyor> 20 geldiği zaman dünyada e, eğer şey, Trump yönetimi Trump kalırsa eğer 2020'ye kadar ki ikinci seçimin arkasına rastlayacak. Bence kalır. E, bir de Erdoğan O da kalırsa 2020'ye kadar, 2019 seçimlerinden sonra bilmiyoruz. O, o da de Muga, yani Mugabe kaç sene kaldı? Bu e, aktörlerde, toplumsal aktörlerde, siyasi figürlerde muhtemelen kendilerine örnek alabilecekleri lider bularak kalacaklardır diye düşünüyorum. O zaman iki ülke, iki lider e, bütün dünyanın dışında kalmış olacaklar demektir. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ama aynı zamanda birbirleriyle rekabet halinde olan iki ülke politik. Ha, vize vermiyorlar birbirleriyle. Komplo. O <gülüyor> kötü bir durum Komploları boş verelim. O, vize konusunda Türkiye herhangi bir şekilde... Çünkü Amerika Anlıyorum. Birleşik Devletleri iklime karşı. Nasıl? Güzel. Ya, ya, filmi de çekebiliriz. Tüm Maalesef. dünya bir ben tek. Evet. Biraz Bunlar öyle. Güzel bir de şarkı yaratabiliriz. Şey, Neal Young çalabilirdik ama artık zamanımız yok. Maalesef. Peki bitirelim herhalde. Teşekkür ederiz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça i̇klim için bir iklim adaleti güncesi.